Merhabalar ben Kerem Doğan, ben Didem Gürsap. ben Evrim Demirören, Kamuslu Güreş'teyiz ee, bu hafta bir konumuz var, ee, Sayın Selçuk Altın'la birlikteyiz, ee, kendisine teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için, ee, kitap programımıza devam ediyoruz, Evet. Ee, e... o anlamda Didem bir kaba bir özet geçecek bize. Ee, beş programı geride bıraktık kitapla ilgili. Kitap nedir diye başladık. Ketebe kökünden e, kutsal kitaplardan bahsettik. Ortaya çıkışı, tarihçesi. Hı hı. Ardından ikinci programda muharir, yazar, müellif e, sözcükleri... Üzerinde durduk. Bir sonraki programda okurdan bahsettik. Bu arada bir dinleyicimiz bir yanlış telaffuzumuz olmuş. Onu düzeltmiş sağ olsun. Ince telaffuz etmişiz. Kari sözcüğünü okurun Osmanlıca karşılığı olan kafla yazıldığı için daha kalın telaffuz ediliyor. Bir sonraki programda kütüphane matbaa sahaf sözcükleriyle kitap dünyasına baktık. Ardından e, geçen haftaki programımızda e, kitabın sansürle, sistemle, yasakla savaşını ele aldık. E, burada da ben bir ekleme yapmak istiyorum. E, sık sık Fahrenheit 451'den bahsettik. Fakat yazarını hiç anmadığımızı fark ettik programı Aha. dinlerken Ray Bradbury'yi Anıyoruz burada. Ee, bir de programlarımızda kitapla ilgili pek çok istatistik verdik. Twitter adresimizden bir dinleyicimiz istatistiklerin kaynağını sormuş. Oradan cevapladık ama bir de programdan verelim dedik. Evrimdeydi daha çok istatistikler. İstatistikler bendeydi. Evet okur profilleriyle ilgili istatistiklerdi. E, Libronet'in Ocak 2015 araştırmasıydı. Aslında bu tür dinleyicilerimize teşekkür etmemiz lazım. Dikkatlerinden dolayı. Evet. Çünkü okur profillerinde bizim programda değinemediğimiz ...dediğimiz daha birçok başlığı da bulabilirler... Evet. ...internet araştırmasında. Şimdi e, konuğumuza uygun olarak... ...evvelce de değindiğimiz... ...iki sözcüğü ön plana çıkarmak istiyoruz... ...kitap kurdu ve bibliofil... ...anlamları Kerem'e. Evet anlamlarına baktım... ...tam da Selçuk Bey'e uygun aslında... E, ...TDK'da e, bir isim tabii yani... ...kitapları yiyerek zarar veren bir böcek... ...aynı zamanda... ...bir de tabii çok kitap okuyan, toplayan ve... ...kitaplarla uğraşan kimse... E, bibliofil ise Yunanca'dan gelen bir sıfat. Fransızca da kullanılıyor. Kitap sever. Ancak kitaplara sahip olmak istiyor değil mi Selçuk Bey? Yani, evet. <gülüyor> yani bir bibliofil sizde e, alıntıladığımız bir şey var. Gurme okudur diyor. Sizin bununla ilgili mesela biraz düşüncelerinizi alabiliriz. Hay hay. E, bibliofil kitap okumayı seven değil, aynı Hı. zamanda kitaba sahip olmayı da seven. Evet. Siz kendinizi galiba bu sınıfın içerisinde koyuyorsunuz tanımlamanı evet. diyeceksiniz değil mi? Yani bir ödünç, bir gülü koklamıyorum da kendi gülümü kokluyorum gibi <gülüyor> evet. o, e, e, duyguyu veriyor. Hı hı. Yani sabahtan gidip bir kütüphanede gece yarısına kadar kitap okuyup, kitabı orada bırakıp eve dönen bir kişi okumayı sever, kitabı sevmez. Evet. Yani ...gerçek bir bibliofil aynı zamanda... ...dediğiniz gibi almak e, istiyor, sahiplenmek istiyor. ...olacak, onunla yatacak... E, ...baş ucunda duracak e, gibi. İsterseniz sizi biraz tanıtalım... ...aynı zamanda evrimde galiba notlar. Selçuk Bey ben tanıtayım. 1950 Şavşat Artvin doğumlu yazar... ...Diyarbakır ve Samsun Marif... ...kolejlerinden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde... ...lisans ve master eğitimini tamamlıyor. Finans sektöründe... yöneticilerin yanı sıra... ...yapı kredi yayınlarında yönetim kurulu üyeliği... ...ve beş yıl başkanlık yapmış... Ee, Selçuk Bey, 8 ee, romanı ve 3 cilt kitap için isimli Cumhuriyet Kitap ekinden ekindeki yazılarından derlenen derlemeleri var. Burada bu e, tipik biyografinin yanında ben okurları Selçuk Altun'u nasıl tanımlıyor birazcık ona baktım. İnternette e, araştırmalarımda ekşi sözlükten yararlandım. Bir e, okur, kitabistan, kitap çok sever gibi kelimeleri Türkçe'ye kazandıran yazar demiş. Bunlar da zaten bizim programımızın ekseninde tartışacağımız Daha kavramlar. Daha da Hı -hı. var var değil mi? Sığlıkistan <gülüyor> evet. var tam tezat. Evet, e, bir başka okur, Selçuk Altun'dan sonra sokak adları okuma alışkanlığı edindim mesela demiş internette. Evet. Ne zaman Haydarpaşa istasyonunu görsem hüzünlü bir kitap okuyasım gelir diyendir. Evet, yani güzeldi. okurlar var ve ben e, Türk şiirinin son dönem en e, iyi şairlerinden Birhan Keskin'in okur olarak Selçuk Altın'ı nasıl tanımladığını söylemeden geçemeyeceğim. Herkes kitap sevsin diye kat etmeyeceği yol yok. Selçuk Altın. Nefes aldığı kitap içindir. Evet. Demiş sevgili Birhan Keskin. Peki Selçuk Bey şimdi kitapla bağınız ne zaman nasıl başladı diye soracağım. Yani bunu hem çocukluğunuz hem Okul zamanınız hem de bir satın alır olarak cevaplarsanız seviniriz. Evet. Ee, okumayı söktüğümden itibaren kitap biriktirdim ben. Ee, rahmetli babam Anadolu'nun değişik yerlerinde kaymakamlık yaptı. O kasaba bu kasaba gezerdi. Ee, bir yerde henüz arkadaş edinir gibi olduğumuzda tayinimiz çıkardı. Başka bir yere giderdik. Yani arkadaş... Arayacaksam kitaptan daha iyi arkadaş yoktu. Rahmetli annem de çok kitap severdi. Kitap okurdu durmadan. İlk aldığım kitap okumayı söktüğümde bir e, Texas hmm. re, e, Resimli Teksastı. Onu aldım ve onu e, kutsal kitap gibi hiç ayırmadım. Hmm. Ve ondan sonra da her zaman kitaplığım oldu. Yatılı okullarda bile kitaplığım vardı. Devam ediyor musunuz çizgi roman hmm. okumaya? Hmm. Ee, resimli roman Yok. Kerem bir çizgi roman, <gülüyor> roman sever olarak <gülüyor> hemen. Çizgi <romanı> seviyorum. <gülüyor> aslında burada ben araya girip hemen e, bu kitap sevgisinin, bu kitap tutkusunun Selçuk Bey'deki e, nedeninin aslında cevabını bulduğumu düşünüyorum. Kitap için ikinin itaf kısmında. Okuma tutkumu ateşleyen canım annem Necibe Altun'un anısına diye itaaf etmişsiniz ee, çok açık çocukluktan aileden gelen bu tutkunun evet. Ki, evet. evet. Hı hı. Peki kitap alışınız bir kitap alır olarak nasıl böyle coşkuyla büyüdü başladı? Evet e, tabii kitap pahalı bir e, obje değil insan daima alıyor e, ama en rahat kitap eğer bir de koleksiyoner ...türünde bir hmm. okursanız... ...en rahat kitap alma... ...tabii iyi para kazanıyorsanız... ...oluyor kitapları takip etme... Hmm. ...yani demek ki ben... 40'lı yaşlarından itibaren... ...iyi bir kitap alıcısı olduğumu söyleyebilirim... Hmm. ...ama ben... E, ...türkçeden çok İngilizce okuyorum... ...bunun nedeni de... ...okumak istediğim kitaplar İngilizceye çevrilmiş... ...olduğu için yoksa dil olarak... ...onu tercih ettiğim için değil... ...yani üç kitap okuyorsam ikisi İngilizce... ...birisi Türkçe oluyor... Evet. Koleksiyonunlarınızı açar mısınız biraz nasıl hani neler biriktiriyorsunuz Tabii mesela. şimdi kitap okumaktan önce kitap almanın da kitap aramanın da zevkleri var hangi kitapları okuyacağım ee, hangisi çıktı ee, Türkçe'de bu çok o kadar olası değil ama İngilizcede Anglo Amerikan ülkelerde Hı -hı. dergiler var şu Hı -hı. kitap şu zaman çıkıyor bu kitap bu zaman çıkacak yani o dergilerden kitap seçmek. ...zamanı gelince onları ısmarlamak... ...sonra postacının onu eve getirmesi... bunlar her biri ayrı ayrı zevk... ...evet, evet biz... E, ...bir okuma evi var Selçuk Bey'in... ...orayı e, görmek mutluluğuna eriştik... ...orada bazı kitaplarını da gördük... E, ...ne imzalarla karşılaştık... <gülüyor> ...aslında Selçuk Bey o imzalardan birkaç tanesini... ...belki bize söylemek ister burada... <gülüyor> ...okuyucuları kıskandırmak için... <gülüyor> evet. ee, ...imzalı kitap topluyorum niye topluyorum? Bir yatırım olarak değil de... E, bir yazarın veya şairin... bir kitapta imzası varsa... o kitabı okurken... sanki o şair... veya yazar kitabını bana... o okuyormuş gibi oluyor. Hmm. Yani bir ekstra boyutu var. Hmm. Onun için onu tercih edebiliyorum. Eskiden... daha zordu imzalı kitap... bulmak, aramak. Fakat... E, internet ortamı sağ olsun. Şimdi o da ayağınıza çabucak geliyor daha uygun fiyattan geliyor ee, benim imzalı kitap toplamamdaki kriterim sevdiğim saydığım okuduğum yazar yani çok gündemde olan değil de benim önem verdiğim yazar veya şairse onları topluyorum ee, Türkiye'den daha çok e, batıda imzalama şeyi var e, alışkısı var hı hı. oradan daha çok elime kitaplar geçebiliyor işte size geldiğinizde göstermiştim. Evet. Sonra onu Hilmi Yavuz'a da gösterdim. Yahu bu 100 bin dolar eder dedi. Oradaki şa Hı -hı. E şairleri alt evet. alta, alta koydu. Dilintamızların falan. Dilintamızlar, bol Steve Wilson, Steve vesaire vesaire. Öyle demiştim. Evet, Hı -hı. biz birkaçının fotoğrafını Twitter sayfamızdan paylaşırız bu arada. Hı -hı. Peki Selçuk Bey, e Türkiye'de kitap okuru, okuma niteliği, okuma oranları ile ilgili paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Evet ben. E 2000 yılından beri kitap yazıyorum. Ve kitap raflarını artık biraz da yazar gözüyle de izliyorum. Kitabım nerede, hangi rafta, onun yanında kim var. Ee, şuna dikkat ettim. Son 15 senede... ...Türkiye'de çok daha kitap, daha fazla kitap... ...yayınlanıyor. Nitelik arttı. Evet. Ve bunu da sayarak değil... Eskiden benim bir kitabım çıktığında birkaç ay rafta kalırdı. Şimdi birkaç hafta da iniyor. Çünkü o kadar çok kitap sırada <gülüyor> bekliyor. Yani artık Türkiye'de daha çok yayın evi var. Bunların yayınladığı kitaplar... ...kitap evlerinde raflara çıkmak için sıra bekliyor. Evet, bir yazımda yazmıştım artık zaman gelecek... Ee, yazarlar e, şey e, kitap evlerinde raf kiralayacaklar kitabım orada dursun diye. <gülüyor> Dediğiniz doğru hatta bununla dair bir sadece gözlemle değil istatistikler de var biz hatta Hı. geçen haftaki programımızda değinmiştik Türkiye'de e, her e, 2015'te 56.414 çeşit kitap basılmış yeni <gülüyor> kitap basılmış yani çok ilginç bir data. E, okur başına 7 kitap düşüyor. Evet. Yani e, dünyada. Kitap yayınlanma açısından 12. sıradayız. Ama evet. bunun içinde ders kitapları diyorsun, gibi ne? kitaplar da var. Onları düştüğümüzde de kişi başına 4 kitap gibi bir e, rakam, rakam çıkıyor. Ki bu da küçümsenecek bir sonuç değil. Yalnız ben etrafıma bakınca yılda 4 kitap okuyacak kimse pek <gülüyor> göremiyor gibiyim. Bunun nedenine de gelince Türkiye'de büyük bir çocuk kitabı. Kesiti oluştu. Hmm. Çocuklarımız daha çok kitap okuyor. Veya hiç olmazsa ebeveynleri biz okumadık çocuklarımız okusun diye hmm. daha çok çocuklarına kitap okutuyorlar. Anladım. Evet. Müziğe mi geçelim evet, Kerem? Evet bir şarkı arası verelim. Ee... Şarkımızı Selçuk Bey seçti aslında. Evet. Ee, şarkımızı tanıtmadan önce Selçuk Bey'e niye bu parçayı seçtiğini bir soralım. Evet. David McMilliams'ın bir bestesi İrlandalı ıskılanmış bir şarkıcı Genç yaşta öldü Bu şarkı Bir hüzün şarkısı Ve Güftesi de Müthiş bir poetika var Yani şiirsel Bunu deyince de aklıma Güftesinin şiirselliği yüzünden Bob Dylan <gülüyor> aklıma geliyor yani bu Bob Dylan'ın hiçbir şiirindeki, hiçbir güftesindeki şiirselikten daha az bir şiirselliği yok bunun. Bir de enstrüman kısımlarında insanın içine işleyen bir hüzün var. Tamam teşekkür ederiz. Mark Almond'dan geliyor The Days of Pearly Spencer. A dirty street, walked and worn by shoeless feet. Inside its long, so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks, leave no trace in daylight's brightness. The days are perfect. The swollen mass on concrete fields where grows no grass, it stumbles blind. Your head's vile. Merhabalar kamusunda güreş devam ediyor konuğumuz Selçuk Altın Selçuk Bey'in dinleyicilerimiz aslında bir sürprizi var Bizans Sultanı ve Buraları Rüzgar Buraları Yağmur adlı kitapları iş kültür yayınlarından çıktı 0212 244 75 34 numaralı faksa e, açık, açık adreslerini ve isimlerini yazan dinleyicilere ilk 10 dinleyici kitaplarını hediye edecek imzalı olarak onu da belirtelim Selçuk Bey kitaplarını hediye edecek deyince e, demin başlamıştım aslında okur tanımlarına. E, şu tanımı okumadan geçemeyeceğim. Kitaplarının yurt içi ve dışı gelirlerinin tümünü kurduğu bir vakıf aracılığıyla edebiyat için harcayan şövalye ruhlu yazar demiş <gülüyor> okurlarınızdan birisi. E, edebiyattan gelenin yine edebiyata gitmesi yine kitap, kitaba gitmesi çok güzel. E, tam da bunu demişken. Türkiye'den yazar, şair, eleştirmen ne kadar çıkıyor ya da çıkmıyor? Neden? Ne dersiniz Selçuk Bey? E, nitelik açısından e, şahsi e, görüşüm nitelik açısından baktığımızda şiirde çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. Hı hı. Zaten Türkçe şiir yazmaya çok uygun bir dil. Hı. Roman ve denemeye geçersek valla romanda niye çıkmıyor? Yani bu bir e, herhangi bir şeyle ilintileyemiyor insan bunu. Bu kişinin birinin bir yerden şey yapıp sarsıp çıkması lazım. Hı hı. Benim Barış Bıçakçı'dan sonra hı hı. benimsediğim ki o da kırk yaşına geldi herhalde. Böyle müthiş bir şey, küresel yazar hı hı. E, mayası gördüğüm kimse yok. Hı hı. Eleştirmene gelince dünyada zaten eskisi gibi e, kaliteli eleştirmen çıkmıyor. Ve bu vasat diye tanımlayabileceğim eleştirmenler vasat eserleri baş yapıt muamelesi <gülüyor> yapıyorlar <gülüyor> kendileri onu benimsiyor kendisi onu e, anlıyor diye onun için yani hem Türkiye'de hem dünyada e, sıf kitaplar çok satıyor vasat kitaplar ödül kazanıyor ama bu saygı değer eleştirmen, şair ve romancılarınki ıskalanıyor. Yine sizin terimlerinizle söyleyecek olursak aslında Kitabistan'ın değil, Sağlıkistan'ın problemleri sanırım. Evet. Benim kendi hikayem arasında, değil, bir hikayem var aslında. kendi birçok hani Sayın Selçuk Bey'in okurlarının hani hikayestir diye düşünüyorum. Okuma tüyoları veriyor yani sürekli kendisi. Selçuk Bey, ben o vesileyle e, bayağı bir e, yazar ve şairle tanışmış oldum. bir i̇şte Birhan Keskin, işte Louis Gluck. Evet, <gülüyor> okuma fırsatım olmadı ama en azından ismini biliyorum. Bu işte Canetti, Thomas Bernard. Hani bir maksatınız var mı? Sadece oku, yaz, okuyucu açısından değil, yayın evler açısından da mesela bitiyor oluyor anladığım kadarıyla. E var. Şimdi ben kitap içinleri, Cumhuriyet, Cumhuriyet Kasası'nda ayda bir yazdığım kitap içinleri... Ee, benim için bir e, özel anlamı var hı hı. ben okura yardımcı olmak istiyorum hı hı. çünkü ben gençliğimde bu kadar yoğun tüyo veren gazeteler, dergiler, kişiler yoktu onun eksikliğini çok çektim ben hı hı. o yüzden ben bu kadar okuyorsam fikirlerimi benimseyecek okurlar bunlar okusun diye elden geldiğince ıskalandığını düşündüm değerli buldum. Evet, yazarları şairleri <gülüyor> evet bir de kimsenin yapmadığı bir şey yapıyorum madem İngilizce okuyorum diyorum e, İngilizce'den de Hı -hı. E, en iyi 10 kendimce e, kitabı e, belirteyim Hı -hı. onlardan ve hakikaten kitap seçip e, yayınlayan yayın evleri var evet, şimdi yılın sonu geliyor gene listenizi yaptım 29 Hı -hı. Aralık benim doğum günüm 29 <gülüyor> Aralık e, tarihli cumhuriyet kitapta yılın en iyi 10 ee, İngilizce ve Türkçe kitabı var ama bunların özelliği o yıl çıkan kitap olacak hmm. yani Jane hmm. Austen bilmem Dickinson ha, kitapları girmez hmm. o yıl yayınlanan veya hmm. İngilizceye çevrilen örneğin kitaplar olması lazım yani eskiye rabet yok Doğru, yani bizim programımızın hmm. yayınlanmasından üç gün sonra hmm. Cumhuriyet Kitap Eki'nde de listelere ulaşabilirsiniz. Sizin bu önerileriniz tabii bir Kanetti, e, Bernard gibi aslında çok hmm. bilinen e, büyük isimler var. Bir de o kadar duyulmayanlar var. Hmm. Mesela tabii. Andrea Aciman'ı hmm. en son biz yine sizinle konuşmaya geldiğimizde adını almıştık. Hatta siz dediniz ki sırf bizde değil dünyada da ıskalanan isimlerden oldu diye. Evet. Böyle aklınıza gelen başka kişiler var mı? Ee, esasında bu isimleri kendi ülkeleri de e, ıskalıyor. Ee, İngiltere'den e, Gabriel Josipovici var. Evet. Çok önemli. Ee, geçenlerde bir İngiliz yazarla şey yapıyordum. Bilmiyormuş hemen yazdı. Şey, o okuyacak. Türkçeden de isim vermem gerekirse Hı. İbrahim Yıldırım ve Mahir Östaş'ın ıskalandığını. Bunların Hı. çok önemli yazarlar olduğunu düşünüyorum. Bu listeye e, kadın yazarlardan da Şule Gürbüz ile Ayfer Tunç'u beklemem e, lazım. Evet, evet, onlar o kadar aslında gene tanınıyorlar, hı -hı, o kadar hı -hı. ıskalanmıyorlar belki ama duymayan da çok var. Biz isimleri sizden bir kere daha alalım mı? Böyle dinleyiciler bazen kaçırıp ya söylese de yazsak diyorlar <gülüyor> evet. şöyle evet. arda ar e, İbrahim Yıldırım ve Maher Östaş dedim. Şule Gürbüz, Ayfer Tunç dedim. E, siz Andre Aciman dediniz. Evet. Mesela bunlara e, Bruce Chatwin, Gilbert Adair gibi isimleri de. ...yapkı yayınlarından çıktı... ...bunların da ıskalandığını düşünüyorum... ...Bruce Chatwin, Gilbert Adair ...gibi isimler çok aklıma şu anda geliyor... ...tam Teşekkür da listelerden ederim. konuşurken... ...çok satan listeleri okuma listeme giremez... ...diyerek gönlümü fethetmiş yazar... <gülüyor> ...demiş bir okurunuz... <gülüyor> evet. ...ben de... ...programın sonuna yaklaşırken... ...bir soru daha sorayım... ...siz sahaflarla da çok... ...ilgilisiniz, iç içesiniz. E, kitapçıya giden e, okurla sahafa giden okur arasında nasıl bir ayrım var ya da sahaf deyince aklınıza Hı. ne geliyor? Evet. Şimdi sahafa giden eğer kitap evine girenin bir apuleti varsa sahafa giden iki apoleti var <gülüyor> okur olarak. Sahaf bambaşka bir dünya. E, oraya girer girmez zaten bir bambaşka bir koku bir aroma sizi içeri doğru çekiyor o selüloz kokusu. Orada Enis bu terimi de benim... E, ...Türk Edebiyatı'na getirdiğimi... ...söylüyor. Serendibiti diye... ...bir kavram vardır. Hı hı. Bir hı hı. kitabı... ...ararsınız ama orada o kitabı... ...değil bambaşka ama işinize... ...yaracak bir kitabı görüp... Hı hı. ...alma şeyi. Valla benim de... ...şeyim yani ne bulacağımı... ...değil de neler bulacağımı... ...liste yapmadan gelelim... ...sahaflara. Hı hı. Neler neler çıkıyor ki... ...İstanbul gibi... ...yani Bizans'tan kalma... Ee, Osmanlı'dan kalma neler neler var ee, Şeylerden Osmanlı ailelerinden çıkma Çok uygun fiyatlara neler neler çıkıyor ee, İstanbul sahaflarında Siz bunları söyleyince benim de aklıma hemen e, Sahaf ziyaretlerinizi Sahaf safarilerim olarak nitelendirdiğiniz aklıma geldi evet. Koku ve aroma deyince Direkt sahaf safarisi de size ait bir evet. tamlama Evet e, safari de seferden geliyor <gülüyor> Zaten <gülüyor> İşte safari şimdi böyle gizemli <gülüyor> bir gezi türü oldu ya <gülüyor> benim için da bir safari sayıyorum bizim programımıza da uygun oldu peki bu kadar okumanın kitap okumanın sizce siz kendinize nasıl faydasını gördünüz onu sorsak bir de ee, evet valla ben şunu söyleyebilirim doğru zamanda doğru sayıda doğru kitapları okursak bunlar sizi bir özgüven sağlıyor <gülüyor> ...vizyonunuzu geliştiriyor. Tahayyül etme gücünüzü destekliyor. Şiir yani, demiştiniz mesela. Evet şiir. yani şiir deşifre eden bir okurun... ...çok iyi bir bankacı olabileceğini düşünüyorum. Hı -hı. Sorunlar karşısında çözüm üretme evet. açısından. Hatta bir yazımda şey demiştim. Harvard'da Master'a gideceğinize... otur. O, Oturun, Oktay Rıfat deşifre edin. Daha <gülüyor> fazla faydasını görebilirsiniz demiştim. <gülüyor> sevgili güzel. şairinize de bir gönderme yapmış olduk bu arada. Evet, mi? sevgili dinleyiciler gene zaman su gibi akıp geçti. Çok basma kalıp oldu ama. Bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> numarayı bir daha tekrarlayalım mı? Lütfen. 0-212-244-75-34 Nolu olur faksa. Eee Adresini, açık adresini ve ismini gönderen okuyucu ilk 10 i̇lk dinleyicimize. Kitap kazanacaklar. Evet. Selçuk, Selçuk Bey çok teşekkür ediyoruz size. Kitap deyince siz aklımıza geldiniz. İyi ee, ki varsınız. Çok e, teşekkür e, ediyoruz. Programımıza ben, ben teşekkür için. ederim bu değerli programa beni e, çağırdığınız için. Bir de bahaneyle Açık Radyo'yu hı hı. ziyaret etmiş oldum. Çok sevindik. Sevgili dinleyiciler haftaya görüşmek üzere başka bir programımızda. Evet. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi haftalar.